Sevgili izleyenlerimiz devam edelim inşallah. Efendim Almanya'da, Almanya'dan, Kölü'nden Hamza Kalay. Selamun aleyküm. Ben Almanya'dan Hamza Kalay hocam. İnsanlar Allah'a hazreti diyecek kadar ezanı bir şarkı uzun hava şeklinde, Kur'an'ı bir müzik tarzında söyleyecek kadar imanın temelinde zayıf düştü, şuursuz kaldı. <gülüyor> Hocalarımız bu sorunları anlatmazsa ve camilerde şuuru, ahlakı anlatmazsa bizim halimiz ne olacak? Allah aşkına kravatlı hocalarımız neden İslam'a, Kur'an'a göre değil de insanlara göre konuşuyor oldu? Evet. Önce şöyle anlamak gerekir. Bu din sadece hocaların dini değil. Bunu anlatmak, yaşamak, üzerinde göstermek sadece hocalara ait değildir. <gülüyor> bütün müminlere aittir. Bütün müminler yaşadığı İslami üzerinde gösterip haliyle onu anlatmalıdır. Ne demişler? Herkes evinin, evinin, evinin, evinin önünü temiz tutarsa bütün mahalle temiz olur. Eğer her mümin müminliği, Müslümanlığı, İslam'ın o güzelliğini Rabbinin güzelliğini, kulluğun güzelliğini üzerinde gösterirse, bu durumda her tarafa o İslam'ın güzelliği yayılmış olur. Bunu sadece hocalardan beklemek doğru değildir. Onun için hep beraber İslam'ı yaşayacağız. Aynı zamanda üzerimizde göstereceğiz ki İslam'a şahit olmuş olalım, şehadet ettirmiş olalım. İslam'ın güzelliğini, kendi üzerimizden şehadet ettirmiş olalım, göstermiş olalım. İnşallah beraber öyle yapacağız. Kardeşimiz de inşallah öyle yapar. İşi sadece onlara bırakmıyoruz. Bütün müminler bunun için sorumludur. Bu sorumluluğunu mümin olarak yerine getirmemiz gerekir. Hep beraber yerine getirmeye çalıştığımızda göreceğiz ki kazanacağız. Bizim kazanmamız gerekir. Başkasından beklemiyoruz. Biz ne yapabiliriz ona bakacağız. Biz elimizden geleni yapalım, sonuç itibariyle kazanmış oluyoruz. Ama biz elimizden geleni yapmadan bunu başkalarından beklersek, başkaları yapsa bile biz kazanmış olmuyoruz. Allah bizi dünyaya kazanmaya göndermiş. Hazreti insan olmaya göndermiş. Onun için her birimize düşen kazanmaya çalışmaktır. Resulullah Efendimiz'i temsil etmektir. Onun Taşıdığı vahyi ona yardım edip taşımaktır. İnşallah beraber müminler olarak böyle bir şuura varırız hep beraber taşırız inşallah. Evet. Efendim Mardin'den Mehmet Emin Irmak. Selamünaleyküm efendim. Aleyküm selam. Hayırlı geceler. Zikirde nefsim çok fazla bastırıyor. Böyle bir durumda devam etmek doğru mu? Ne yapmam gerek böyle bir durumda? Evet, böyle bir durumda devam etmek gerekir. Hatta onu artırmak gerekir. Eğer nefis bastırıyor, şeytan bastırıyorsa, bu durumda kaçmak doğru olur mu? Kaçmak demek teslim olmak demektir. Onun galibiyetini kabul etmek demektir. Evet. Onu artırmak gerekir. Devam etmek gerekir. Buna taviz vermemek gerekir. Mesela bazen de, kardeşlerimizden duyuyoruz, namaza durduğunda, Şeytan ona vesvese veriyor. Öyle ki namaz kıldırmayacak kadar. O da namazı bıraktığında doğru yaptığını zannediyor. Kesinlikle bu yanlış. Bütün türlü vesvese gelir, gelebilir. Buna beraber şeytan hile yapar. E, hatta öyle ki küfür eder. Biz o küfrün nefsimizden geldiğini zannederiz. Nefisten gelmemiştir o küfür. Nereden geliyor? Şeytandan geliyor. Ama şeytan göğüse vesvese verirken Sözü söylerken, gönüle aksettiği için yankı yapıyor, biz o sözün bizden çıktığını zannediyoruz, bizden çıkmamıştır o söz. Biz böyle sözlerden Allah'a sığın diyoruz, o mümin bunu biliyor zaten. Bu durumda nereden geliyor? Şeytandan geliyor. Ne yapması gerekir? Şeytandan Allah'a sığınması gerekir, bununla beraber ibadetine sarılması gerekir, devam etmesi gerekir. Şeytan onun fayda vermediğini görünce, onu arttırdığını görünce onu yapmaz, onu bırakmak zorunda kalır. Efendim kardeşimiz devamla bir de la ilahe illallah zikrini çok söylemenin insandaki etkisi nedir? İnsanın Allah'a karşı olan edebini artırır mı? Yoksa sadece insanın Allah'a karşı muhabbetini mi artırır? Evet. La ilahe illallah zikri yapıldığında Allah'tan başka ilah yoktur. İlah bir tek Allah'tır demektir. Nefsi te tezkiye eder, temizler. Şirkten temizler. Her konuda hükmün Allah'a ait olduğunu ispatlamış oluruz ki nefsimize onu kabul ettirmiş oluruz. Eğer nefis kabul etmek zorunda kalırsa, kabul edersen ne olur? Sadece muhabbet değil. Muhabbet, karşıyet, edep bir bütündür. Birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Eğer birinin Allah'a karşı muhabbeti varsa aynı şekilde Allah'ın büyüklüğünü bilmiş ve anlamıştır. Dolayısıyla Rabbinin bir de haşyet duyar, huşu duyar. Huşuyla Rabbinin huzurunda durur. Aynı şekilde Rabbine karşı edepli olur. Edep içinde olur. Kendi küçüklüğünü, kendi zayıflığını, kendi muhtaçlığını bilir ve anlar. Rabbini de alemlerin Rabbi olarak, her şeyin sahibi olarak, kendi sahibi olarak bunu anlar ve bunu tadar. Evet, la ilahe illallah zikrini yaptıkça ama bilerek Anlayarak, ne söylediğini evet, bilerek yapmalıydır. Yoksa sadece kelime itibariyle değil. Eğer bilerek bunu yaparsa, hem muhabbet, hem harşiyet, hem de edep kazandırır, imam kazandırır. Evet. Efendim, Diyarbakır'dan Veysel Akyol, öncelikle gönlüyle gönlümüzü cennete çeviren mürşidimize selam olsun. Sorum şöyle. Ben geçen hafta zikir esnasında Bir hitap duydum Utandım söylemeye Hitap şöyleydi Aşıklara ölü demeyiniz Onlar diri diriler ve diri kalmaya devam edecekler Ve buyurdu ki Aşıkların aşkına selam olsun Evet Allah eğer böyle bir hitabı Yapıyorsa bu durumda Onun burada anlaması gereken Bir şey vardır Nedir o? Evet, aşıklar ölmez. Aşıklar Allah ile diridir, Allah'ın muhabbetiyle, aşkıyla diridir. Dolayısıyla diri olan zat baki olunca, Allah baki olunca o da Allah'ın aşkıyla, muhabbetiyle baki olmuş olur. Ölmez. Bunu anlamak gerekiyormuş? Evet, Allah bunu anla diyor. Sen de Allah'a aşık ol, diyor. Ne demişti Yunus Emre? Ölen hayvanymış, aşıklar ölmez. Evet. Efendim Mersin'den bir karı koca Mehmet ve Şahsimet <gülüyor> nuruyla Hoca Efendi bizi yakıyor. Bize bir dua ede edebilir mi? Allah onları da aynı şekilde nurlandırsın. Allah onların Hı. üzerindeki nurunu tamamlasın. Amin. Aşkını, muhabbetini, ihsan etsin, ikram etsin. Bizi de beraber etsin inşallah. Amin. Allah razı olsun. Efendim Almanya, Nurberk'ten Ahmet. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Benim çok aşırı korkum, panik atağım var. <gülüyor> Uçak, tren, asansör ve hatta kendi arabamla bile otoyola çıkamıyorum. Her an bir şey olacak bana diye. Ve nefesim kesiliyor, bazen geceleri bile tek başıma uyumaktan bile zorlanıyorum. Evet. Psikolojik olarak hangi hastalık olursa olsun, o nefsani bir hastalıktır. Bizim kendi kendimize ürettiğimiz bir hastalıktır aynı zamanda. Taviz verdiğimiz bir hastalıktır. Bilerek veya bilmeyerek arkanda olsak da olmasak da bu böyledir. Bir de işin içinde Allah'ın muradı vardır. Hepsini birden anlamak gerekir. Herhangi bir konuda, kendi kendimizi korkuttuğumuzda, acaba bir şey mi olacak? Belki bir şey olur, bir şey olacak diye e, düşündüğümüzde, bunu böyle sıkça tekrar ettiğimizde, bu konuya böyle daldığımızda, beyin o hali alır, tedbir alır beyin. Sanki öyle bir şey gerçekten olacakmış gibi tedbir alır bir süre sonra orada açık bir kapı kalır ve artık bizim irademizin dışında o korkuyu, o endişeyi yaşamaya başlarız. Oysa ki daha önce beynimize, kendimize biz söyledik öyle o kapıyı da biz açmış olduk, o kapıyı kapatmak gerekir. Kapıyı kapatmak gerekir ki öyle bir korku, öyle bir endişe artık olmasın. Nasıl yapacağız onu? Korkularımızın üzerine giderek Arabaya bindiğimizde korkuyorsak arabaya binmemiz gerekir. Uçağa bindiğimizde korkuyorsak ya da kapalı bir yerde korkuyorsak tam öyle yapmak gerekir ki onu atlatabilelim. Ne dememiz gerekir? Ölüm Allah'ın emri. Allah dilemedikçe kimse ölmez. Allah herkes için bir ecel vakti tayin etmiştir ki o bir an ne ileri ne de geri alınmaz. Bu durumda öleceksem öleyim. Vaktim gelmişse öleyim demek gerekir. Evet, tam tersini yapmak gerekir. O korkunun üzerine gitmek gerekir. Birkaç sefer böyle yaptığında bir sorun sıkıntı olmadığını gördüğünde ne olur? Ondan yavaş yavaş kurtulmaya başlar. Buna beraber arada bir o korku yine gelir. Hemen onu unutup onu atatması gerekir. Onunla meşgul olmaması gerekir. Bunu yaptığında bundan kurtulur. Bunun tek ilacı vardır o da budur. Yoksa ilaç kullansa bile o devam eder. Evet, kendisinin bu sorunu Evet, kendisiyle halletmesi gerekir. İnşallah böyle yapmaya çalışır. Bir de işin manevi boyutu vardır. İmtihan boyutu vardır. Herkes hayatında bir sefer olsa bile bu hali yaşayabilir. Bunda bir hayır vardır. Ne, nasıl bir hayır vardır? Allah kuluna ölümü hatırlatıyor. Kulun bak dünya geçicidir, fanidir. Her an gelebilirsin deyip ona hatırlatmada bulunmuştur. Bu onun için hayırdır. Bu durumda ona düşen nedir? Ebedi hayatı için hazırlık yapmasıdır. Günahlarına tövbe etmesidir. Bu onun için hayır olmuş olur. Bu hali yaşayanlar mutlaka e, tövbe etmiştir. istifar etmiştir. Öleceğim diye. Gönlü ahirete dönmüştür. Allah'a dönmüştür. Onun için bir de işin hayır tarafı var ki bu da hayırdır. Evet. Efendim Bursa'dan Hamdi Yıldız Allah sizden razı olsun demiş. Amin. Allah kardeşimizden de razı olsun, bütün kardeşlerimizden razı olsun, bütün müminlerden, Müslümanlardan razı olsun inşallah. Allah'ın rızasını kazanmaya çalışan, bütünüyle kendisi Allah'tan razı olan kullarından eylesin. Kur Allah'tan razı olursa Allah da kurundan razı olur. Allah bizi kendisinden razı olan kullarından, kendisinin de razı olduğu kullarından eylesin inşallah. Efendim Nurullah Temur selamun aleyküm efendim. Aleykümselam. Elinizden hürmetle öperim. Allah ilminizi ve makamınızı, ilfanlarınızı artırsın. Sizi Allah için seviyoruz. Sizden dualat dua talep ediyorum. Sorum evliya olmak kaderimizde mi vardır yoksa çalışarak kazanılabilir mi bilinir mi? Evet. Evliya olmak Allah'a dost olmak. Velî olmak. Her bir kulun kaderinde vardır, mevcuttur. Her bir kulun. Allah bu takdiri kuruna, kuru için yapmıştır zaten. Kendisine abdolsun diye yarattı ya. Abdolmak Allah'a dost olmaktır, veli olmaktır. Evliya velinin çoğuludur, evliya olmaktır. Evliyadan olmak demektir. Allah ayet-i kerimede Allah müminlerin velisidir buyurdu. Velayet karşılıklıdır. Allah müminin velisi ise, veli, mümin de Allah'ın velisidir, evliya demektir. Veli, Allah'ı her şeyden çok sever, mümin, müttaki, Allah'a karşı sorumluluğunu bilen, kabul eden ve Allah'ı her şeyden çok, canından çok sevendir. Yoksa veli deyince böyle havada uçan birini düşünmek, böyle zannetmek doğru değildir. Evet, elbette ki velayetin dereceleri vardır. İşte birinci derecesi, birinci basamağı budur. Kul, Allah'ı her şeyden çok sevince velayete adım atmış ve o velidir. Eğer biri Allah'ı her şeyden çok seviyorsa, canından çok seviyorsa, her şeyini Allah yolunda kurban edebiliyorsa, o ben veliyim dese, dost doğru söylenmiştir. Hakkı, hakikati söylenmiştir. Evet, bunu böyle anlamak gerekir. Tercihi kul kendisi yapar. Allah'ın kendisi için takdir ettiği mümin olmayı, Müslüman olmayı, mütaki olmayı tercih etmezse, Hazreti insan olmayı, Allah'a abd olmayı kabul etmez, ters tarafa giderse, Allah'ın kendisi için takdir ettiği mi etmiş olur. Allah'tan ve Allah'ın takdirinden kaçmış olur. Takdir insanındır. Allah o tercih etme hakkını uğruna vermiştir. Öyle buyurdu ayet-i kerimede. iman da bellidir, küfür de bellidir. Dilyen iman etsin, dilyen kafir olsun dedi. Evet, bu durumda bu tercihi Allah bizim için takdir etmiş. Bizim de tercih etmemiz lazım. Biz de veli olmayı tercih ettiğimizde veli olmuş oluruz, veli oluruz. Efendim hüccet ikiünden Köyü'nden Muhsin, Muhsin Gülören Efendimiz'e saygılarımı sunuyorum. Ellerinden öpüyorum. Sağlığına duacıyım. Rabbimize binlerce kez hamd-ı şükürler olsun ki bizi onunla tanıştırdı. Allah razı olsun. Bütün Ölceti köyündeki kardeşlerimize selam olsun. Allah hepimizden razı olsun inşallah. Evet. Efendim bir izleyicimiz selamun aleyküm hocam. İslam'da rabıta var mı? Ve hocam ben de sohbetlerinizi seviyorum. İzlediğim ve gördüğüm kadarıyla insanların sizi şehh gözünde görmeleri İslam'da var mı? Amacım sizi kırmak değil. Hakkınızı helal edin. Yanlış bir şey dediysem sadece merak ettim. Yoksa ben de sizi seviyorum. Allah razı olsun. Hakkımız helal olsun. Varsa hakkımız, yok böyle bir şey zaten. Esrarla söylüyoruz. Her türlü soruyu sormak serbesttir. Cevabı olmayan soru olmaz. Olmamalıdır. Eğer herhangi bir soru, soruya cevap alamadıksa, bu durumda orada bocalar dururuz. Eğer bu soru bir de varlık sorusuysa, hayat sorusuysa, bu soru Allah ile ilgili bir soruysa, insanla ilgili bir soruysa, yaratılışla ilgili bir soruysa, o onu orada durdurur, meşgul eder. Küçücük böyle bir soru gibi görünür önce, sivilce gibi, sonra o büyür, çıvan gibi olur, sonra o e, tedavi edilemez bir hastalığa dönüşür. Onun için her türlü soruyu sorup cevabını istemek gerekir, almak gerekir. Cevabını bulmak gerekir yani. İslam'da rabıta var mıdır? Elbette ki rabıta vardır. Rabıta, gönlünü rapt etmek demektir. Gönlünü beraber etmek demektir. Rabıta, e, bitiştirmek demektir. Gönlümüzü kiminle birleştirirsek, gönül itibariyle kiminle beraber olursak, onun hali, sevgisi bize akseder. Eğer sevdiğimiz bir Allah dostuysa, biz de Allah'a dostluğu sevmeye başlarız. Onun üzerinden, onunla beraber Allah'ın dostluğunu sevmeye başlarız. Ama biri dünyayı seven biriyle gönlü beraber olursa, rabutasını ona yaparsa yani, Gönlünü ona raptederse, ederse, ben de Faranca gibi olmak istiyorum derse ona rapıta yapmış olur. O da onun sevgisini kazanır, dünyanın sevgisini kazanır. Onun için Allah e, ayet-i kerimede ne buyuruyor Resulullah Efendimiz'e? De ki sizden bu Risaletim karşılığında, sizi Allah'a davet etmem, Allah'ın vahyini taşımam karşılığında herhangi bir ücret istemiyorum. Sizden istediğim tek bir şey vardır. Yakın bir sevgi istiyorum sizden. Yakın bir sevgi. Bunu iste dedi. Bu gerekli. Bu müminler için gereklidir. Müminler Resulullah Efendimiz'i sevdikçe, onun kulluğunu sevdikçe, peygamberliğini sevdikçe kul olur. Ona benzer. Onun ahlaki, hali, imani onları üzerinde akseder. O kul, o mümin peygamberini üzerinde göstermiş ve peygamberini temsil etmiş olur. Aynı şekilde aynı şey peygamber varisi için de geçerlidir. Rabatanın olabilmesi için mürşidin diri olması gerekir. Zahiri olarak da beraber olması gerekir. Yani gerektiğinde ona sorabilmesi gerekir. Sorunun cevabını alabilmesi gerekir. Onun için örnek olması gerekir. Önünde yürüyüp beni takip et demesi gerekir. Bir sorunu, bir sıkıntısı olduğunda ne yapması gerektiğini bilmediğinde anlamadığında bunu sorabilmesi gerekir. Yolu öğrenmesi gerekir onunla beraber. Onun için Rabat'a gereklidir. Şeyh deyince neyi anlıyoruz? İster şeyh densin, ister veli densin, ister müşid kamil densin, <gülüyor> her zaman için kast edilen peygamber varisidir, olmalıydır. Ama öyle bir duruma düşmüşüz ki böyle şeyhlikle, velillikle, müşid kamillikle alakası olmayan, nuska yapan insana işte şeyh diyor Ya da veli diyor Ya da mürşid diyor Hiç alakası yok Mürşidi anlatıyoruz Peygamber varisi Allah peygambere hangi vazifeyi yüklemişse Onun varis olabilmesi için Onun da o vazifeyi yapması gerekir Hangi vazifeleri var Allah peygamberi için ne buyuruyor Müjdeci Uyarıcı Şahit yani Allah'ın ayetleriyle müjdelemesi gerekir. Cenneti müjdelemesi gerekir, Allah'ın rızasını, dostluğunu müjdelemesi gerekir. Aynı şekilde uyarması gerekir, ebedi hayatı kaybetmekle, Rabbini kaybetmekle uyarması gerekir. Bir de şahit olması gerekir, hayatıyla örnek olması gerekir. Yani insanlara şehadet ettirmesi gerekir hayatıyla ahlakıyla, ibadetiyle, ameliyle, her haliyle. Bir de ne buyurdu? Evet, Size sizin içinizden bir Resul gönderdik ki, Allah'ın ayetlerini okuyup açıklasın. Hikmeti, Allah'ın muradını öğretsin. Nefsinizi tezkiye etsin. Size bilmediklerinizi öğretsin. İşte Büşid-i Kambil bu vasıftakidir. Veli Kendine göre sorumlu olmamakla beraber yapabildiği kadarıyla bununla sorumludur. Bu vasıfta olmayan birine şeyh demek, veli demek, mürşid demek, mürşid-i kamil demek hem ona hakarettir, zulümdür hem de söyleyene zulümdür. Evet, doğru anlamak gerekir. Buyurun. Efendim Denizli'den Mustafa Görmez. Selamun aleyküm efendim. Aleyküm selam. İnsanlar arasında herkesin Hazreti İsa gelecek diye bir beklentisi var ve bu bu Kur'an'da var diyorlar. Bir de Hazreti İsa'nın görevi yarım kalmış da onlar kalmış da ondan Allah'a Allah onu geri görevine tamamlasın diye gönderecekmiş diyorlar kendilerince. Allah razı olsun sizden. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Sizin de tanıştırana, tanıştırdığı o güne vesile olana ve sizin kendinizden bize bir parçanızı gönderdiğiniz güne binlerce hamd ve şükürler olsun. Allah razı olsun. Biraz önce onu izah etmeye çalıştım. Böyle bir şeyin olmadığını söyledim. Bunun Hristiyanların iddiası ve yalanı olduğunu söyledim. Bununla beraber bir ayet söyledim ki, Eğer biri Hz. İsa gelecek derse, o bir nebi, Allah'ın nebisi, Resulü ve nebisidir. Bu durumda Resulullah Efendimiz eğer hatemin nebiyinse, Allah onun için sen nebilerin mührü sonuncususun dediyse, bir nebi bir daha gelecekse bu ayeti inkar etmesi gerekir, yok sayması gerekir. Yok o bir ümmet olarak gelecek derse, ümmet olarak gelmez, gelemez. Çünkü o Allah'ın nebisidir. Resulü'dür. Gelirse Nebi ve Resul olarak gelir. Kardeşimiz diyor ki işte görevini tamamlamak üzere. Evet. Niye Resulullah Efendimiz bütün görevleri tamamlamadı mı? Bütün Nebiler, bütün Resuller, hepsi Nebiliğini, Resullüğünü ondan almıştır. Onun üzerinden almıştır. Hepsi işin bir bölümünü yapmıştır ve Resulullah Efendimiz hepsini toptan yapıp tamamlamıştır. Aynı şekilde bütün Allah'ın gönderdiği kitaplar, hepsi bir bölümdür, insanlık için. insanlığın bir bölümü için gelmiş ve en son gelen Kuran-ı Kerim kıyamete kadar hükmü geçerli, bütündür. Hepsini içinde barındıran bütündür. Onun için ayet-i kerime de buyurdu. Evet, Nuh'a, İsa'ya, Musa'ya, her neyi vahyettikse, sana da onu vahyediyoruz. Evet, bir de fazlası. Onun için bir daha Hz. İsa gelip görevini tamamlamak, tamamlayacak demek e, ayetleri, Kur'an'ı inkar olur. E, biraz dikkatli olmamız gerekir, kendi kendimizi ya da birbirimizi kandırmamız doğru değildir. Allah herkesten kulluk istiyor, abdiyet istiyor, Hz. insan olmasını istiyor. Kimse kimseye yardım edemez. Kullar sadece birbirini kulluğa davet eder. Allah'a abd olmaya davet eder. Yoksa Mehdi gelecek, Hazreti İsa gelecek, kurtla kuzu beraber otlayacak, herkes zengin olacak, kimse zekatını verecek, fakir bulamayacak diye kendi kendimize böyle dünya hayatını cennete çevirme hayali kurmak tamamen böyle şeytanın verdiği bir hile'dir. Hayat bir imtihandır. Allah öyle burada ayet kelimede anolsun ki sizi varlıkla da yoklukla da canınızla, marınızla, sizi ticaretinizde imtihana tabi tutacağız. Allah imtihana tabi tutar. Eğer yokluk olmazsa, hastalık olmazsa, musibet bela olmazsa nasıl imtihan olur? İşte imtihan imani ispatlama Allah'a olan muhabbetimizi ispatlama imtihanidir, imkanidir daha doğrusu. Allah bizi imtihana tabi tutar. Bize kazanma imkanı verir yani. O Allah'ı sevdiğimizi biz de ortaya koyup imanımızı ispatlamaya çalışıyoruz. Ya Rabbi seni seviyorum. Senin için şunu yaparım, bunu yaparım. Sen neyi emrettinse onu yaparım. Musibet bela geldiğinde, evet sen beni imtihana tabi tutmuşsun. Ben buna sabrederim. Ben affederim. Ben hoş görürüm. Sen böyle seviyorsun ya. Ben de seni seviyorum ya. Yeter ki sen beni sev, ben senin için her şeyi yaparım demektir. Bize düşen bununla meşgul olmaktır. Yoksa Hazreti İsa geldi, Musa geldi, Mehdi geldi. Böyle şeylerle insanın kendini meşgul etmesi, insana yakışan bir tavır, mümine hiç yakışan bir tavır değildir bu. Evet. Efendim Faruk, Hacı Yusufoğlu, rabıta yaparken Allah ile bağ kurmak yerine, mürşitle ile bağ kurmak tehlikeli değil midir? Selam ve dua ile. Evet. Önce Rabıta'yı anlamak gerekir. Rabıta. Rabıtayı niye yapıyoruz? Gönlümüzü bir peygamber varisine rapt ediyoruz. Ne diye bir Mürşid-i Kamil'i kabul ederken, nasıl kabul ediyorduk? Ben de bunun gibi bir kul olmak istiyorum dediğimizde o bizim mürşidimiz olmuş olur. Ya da ben şu adam gibi olmak istiyorum dediğimizde o bizim mürşidimiz. Yani o yolda bizim önderimiz olmuş olur. Bir birçili şey kamile tabi olurken kulluk yönüyle tabi oluyoruz. Ben de bunun gibi bir kul olmak istiyorum. Sen kulluğu öğreneceksin. Allah'a kul olmayı öğreneceksin. Bu durumda senin en kamil manada kulluk yapan biriyle beraber olman lazım. Gönlünü ona rapt etmen lazım. Onunla beraber olman lazım. Allah ile beraber olmak başka bir şeydir. Evet. Onun için rabıta kamil manada Kul dediğimiz, Allah'ı seven, Allah'ın sevdiği bir kulla gönlümüzü beraber etmek demektir. Ondan kulluğu öğrenmek içindir. Allah'tan kulluğu öğrenmeyeceksin. Evet. O kul ile beraber olduğumuzda, kulluğu öğrendiğimizde, kul olduğumuzda Allah ile beraber olma imkanımız olur. Efendim Hollanda'dan Mehmet Doğan. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm Fırsat buldukça sizi hep seyrediyorum. Hocam üzerimde çok nazar var. Ne yapmalıyım? Evet, ne yapmalıyız? Sabah, akşam Ayet-i Kürsü'yü okumamız gerekir. Bir de Resulullah Efendimiz'in yaptığı gibi Felak ve Nas Suresini üçer defa okuyup başımıza, ayağımıza kadar meshetmemiz gerekir. Elimizi öfürüp, avuçlarımıza öfürüp başımızdan aşağıyı mesletmemiz gerekir. Üçer defa. Felak ve Nas suresi. Bunu sabah akşam yaparsak, hiçbir şekilde nazar dokunmaz. O manevi bir zırh gibi bizi kaplar. O surelerin nuri bizi kaplar. Elbette ki okurken, manasını da bilerek okumaya çalışmamız gerekir. Mearen'i önce dinleyelim, öğrenelim, okuyalım. Ee, okurken, öyle okuyalım. Kul, euzu bir Rabbin Nas, Melikin Nas, ilahi Nas, Derken ne söylediğimizi bilelim. De ki sığınırım. İnsanların melikine, insanların Rabbine, insanların melikine, insanların ilahına, yani her şeyin sahibi, insanın sahibi Allah'tır. Rabbi Allah'tır. Meliki, onları idare eden Allah'tır. Her şey senin kudretinde ya Rabbi. Evet deyip öyle. Okuyacağız inşallah. Kesinlikle hiçbir şekilde nazar dokunmaz, ulaşmaz. O zırhı geçemez, o manevi bizi kaplayan nuru geçemez yani. Evet. Efendim Afyon'dan Ünal Kılıçsal, sizi çok seviyorum. Allah Saygılarımı ve hürmetlerimi sunuyorum. Allah <gülüyor> Allah'ın selamı sizin ve diğer TV çalışanların üstüne olsun. Hayırlı yayınlar diliyorum, hayırlı kandiller diliyorum. Allah razı olsun. Kardeşimize selam olsun. Bütün kardeşlerimize selam olsun inşallah. Efendim Ayşegül isimli bir izleyicimiz. selamünaleyküm. aleyküm. aleyküm selam. Ben sürekli sabaha karşı kötü rüyalar görüyorum. Ya birinin öldüğünü ya da birinin hasalandığını, yani kısacası birilerinin başına kötü bir olay geldiğini görüyorum. Gece yatmadan önce hep dua ediyorum. Salavat da okuyorum ama yine koru yine görüyorum. Bunun nedenini merak ettim. Evet. Bunun nedeni tamamen şeytan onu meşgul etmek istiyor. Gördüğü rüyalar da şeytani rüyalardır. Bunun için biraz önce söylediğim gibi şeytanın yaklaşmaması için yatmadan önce Felah ve Nas suresini üçer defa okuyup başından ayağa mesetmesi gerekir. Sonra yavaş yavaş bu geçer. Bir daha da öyle şeyler görmez inşallah. Evet. Efendim Konya'dan Kamine 3'er İslam'ı anlattığımız zaman, İslam'daki çok eşliliği bir sorunmuş gibi öne sürüyorlar. Çok eşlilik için bir şart var mıdır? Çok eşliliğe bakışımız nasıl olmalıdır? Evet, İslam'ı anlatıyorsun, orada bahane olarak çok eşliliği gösteriyorlar. Kardeşimiz öyle söylemiş. Bu ne demektir? Eğer biri Allah'ın verdiği bir hükmü eğer kabul edemiyorsa, o mümin midir? Kesinlikle hayır. Onu anlamaya çalışmak gerekir. Hikmetini anlamaya çalışmak gerekir. Allah ayet-i kerimede müminleri anlatırken öyle buyuruyordu. Gerçek müminler o kimselerdir ki Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiğinde gönlünde hiçbir ağırlık hissetme etmeden onu kabul edenlerdir. Hem kabul ediyor hem de gönlünde ağırlık hissediyorsa o mümin değil. O sakta mümin. Müminin saktesidir. Hakkı değil, gerçek değil yani. Onun için her ayeti ya da Allah'ın her hükmünü anlamaya çalışmak gerekir. Nedir hikmeti? Evet, Allah ayet-i kerimede öyle buyurdu. Yani gerektiğinde ikişer, üçer, dörder evlenebilirsiniz dedi. Bununla beraber eğer aralarında adalet ve hükm bunu yapamıyorsanız bir tane yeterlidir dedi. O zaman hüküm aslında bir tanedir. Ama gerektiğinde, mecbur olunduğunda herhangi bir şekilde fuhuş olmasın diye, zina olmasın diye eğer böyle bir ruhsatı Allah tanıdıysa, bunun da mutlaka hikmetleri var. Allah bir konuda bir hüküm vermişse, o mutlaka insan için faydalı olandır, doğru olandır. Diyelim ki savaş oldu, erkeklerin yarısı gitti. Bu durumda ne olacak? Onların bakımını üstlenecek birilerinin olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Onları kendi haline mi bırakacağız? Bırakmamız gerekir. Evet, bu durumda zaruret meydana gelmiş olur. Onun olması gerekir. Allah sadece ruhsat vermiştir, izin vermiştir, bunu böyle yap dememiştir. Bununla beraber Allah'ı kabul eden, O'nun hükmünü kabul ederken, Gönlünde hiçbir ağırlık hissetmeden kabul edendir. Rabbimiz neyi söylemişse insan için hayırlı olan O'dur. Rahmet olan O'dur. Bunun dışındaki herhangi bir hüküm, o hükmü bütün insanlar bir araya gelip verse bile o hüküm batıl bir hükümdür. O hüküm alemleri yaratan Allah'a karşı o bilmiyor biz biliyoruz hükmü olmuş olur. Bu da kul değildir, bu da mümin değildir. Evet. Efendim, izleyicimiz devamla sorunur, cariyeliği nasıl anlamamız gerekir? Cariyelik geçmişte kalmıştır. Hem cariyelik hem kölelik. Allah o hükmü kaldırmıştır. Tedrici olarak kaldırmıştır. Nasıl kaldırmıştır? Herhangi bir şekilde eğer biri hanımıri farklı bir şekilde boşarsa, veya bir yemin ederse, ne dedi? Köle azad edin. Aynı şekilde onlarda bir hayır gördüğünüzde, yani onlar kendi ayakları üzerinde e, duracaksa, dur, dur, duracağına inanıyorsanız onları evlendirin. Buna beraber size verdiklerimizden onlara siz de verin. Evet, onu tedrici olarak, nasıl ki işkiyi tedrici olarak Kaldırdıysa köleliği de cariyelikliği de tedrici olarak Kur'an kaldırmıştır. Allah kaldırmıştır. Onun için e, İslam'da kölelik yoktur. Tam tersine e, var olan köleliği Allah kaldırmıştır. Evet. Efendim bir izleyicimiz yalan şahitlik yapmanın cezası nedir? Ya sormuş efendim. Yalan şahitlik yapmanın cezası. Şahitlik yaptığı yalana baklı bir e, durumdur bu. Cezası da hangi yalana şahitlik yapmışsa cezası ona göredir. Mesela eğer biri bir e, kadına zina isnat ederse bu durumda dört şahit getirmesi gerekir. Eğer dört şahit getiremezse, üç şahit getirdi bir şahit getiremediyse hem de baş gözüyle gören bir şahit getiremediyse onlara ne uygulanır? Zina suçunun cezası 100 sopa dedi Allah. Ama yalancı şahitlik yapana 4 şahit olmazsa 80 sopa vurun dedi. Şahitliklerini de ebediyen kabul etmeyin dedi. Artık o yalancı biridir. Bir sefer yalan söylediği için artık o yalancı biridir. Şahitliklerini artık kabul etmeyin. Bununla beraber bir de 80 sopa ceza. Bu durumda e, yalancı Şahitliğin cezasını suça göre anlamak gerekir. Evet, şahitliklerini kabul etmeyin deyince evet, insanlar arasında artık onlar yalancı diye tanınır. Şahitlikleri kabul edilmeyen yarancılar. Evet, çok farklı bu manevi bir cezadır, zahir cezası da seksen Efendim, bir izleyicimiz işlediği suçtan dolayı ceza alan ve cezasını yatan kişi bu suçtaki kul hakkını da ödemiş olur mu? Kul hakkı. Kul mutlaka kendi hakkını alma hakkına sahiptir. Kendisi hakkını helal etmedikçe, hakkından vazgeçmedikçe o hakkını alma hakkına sahiptir, hakkını alır. Bununla beraber eğer bir ceza görürse veya dünyada Allah onun cezasını verir. Orijin cezası kalkmış olsa bile Allah okul yerine okurun hakkını öder. Evet, Allah kurun hakkını öder eğer kendisi affetmişse, cezalandırmışsa onu. ve herhangi bir şekilde ceza görmüşse bu durumda o hak sahibi olan kurun hakkını Allah öder. Efendim, devamlı kul hakkı nasıl helal olur? Herkese hakkımı helal ediyorum desem hakkım helal olur mu? Ve o kişi ceza alır mı? Helal etmek istemediğim biri zorla helal ettirmek istiyorsa, ben öleceğim gibi şeyler söylüyorsa, hakkımı helal ettim desem olur mu? Kesinlikle olmaz. Ama bir kul kullara hakkını helal edebilir. Ben herkese hakkımı helal ettim diyebilir. Bununla beraber bunun gönlüyle olması gerekir. Yoksa biri zorla böyle zorlayarak ya da utandırarak ya da herhangi bir toplumun içinde ısrar edip onu helal ettirmesi e, hakkın e, helal olması demek değildir. Helal olmaz, gönül rızasıyla hakkını helal etmesi gerekir. Evet. Yoksa helal olmaz. Efendim Trabzon'dan bir izleyicimiz, <gülüyor> erkeklerin eşlerine karşı görevleri <gülüyor> nelerdir? <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> erkeklerin eşlerine karşı görevleri nelerdir? Bunu çift taraflı anlamak gerekir. Eş deyince Allah görev olarak neyi vermişse, hak olarak neyi vermişse, nasıl olmasını istiyorsa onu öyle anlamak gerekir. Nedir görevleri? Önce şöyle anlamak gerekir. Onlar dünya hayatındaki İki ortak değildir. Böyle anlamak yanlıştır. Ne olarak anlaması gerekir? Ebedi hayatını kazanmak için arkadaş, birbirine yardım edecek, Allah'ın rızasını kulluğu yaparken, Allah'ın rızasını kazanmada iki dost, iki yol gösteren, iki yardımcı, Aynı şekilde dünya hayatını yaşarken gönlü yanında huzur bulan, sükun bulan erkek içinde, kadın içinde bu aynı geçerlidir. İki birbirini seven sevgili, iki sırdar, birbirlerine evet, her türlü sırlarını söyleyen iki sırdar. Bununla beraber birbirini Allah ayet de buyuruyordu. Evet eşler, kadın da, erkek de ikisi de eşler birbirinin örtüsüdür dedi. Birbirinin elbisesidir dedi. Birbirimize elbise olmak. Elbise ne iş görüyor? Bizi soğuktan koruyor. Bununla beraber bizim e, görülmesini istemediğimiz evet. vücudumuzu örtüyor. Bununla beraber sıcaktan gene koruyor. Bununla beraber üzerimizde süs elbisesi, süs oluyor. İkisi birbiri için böyle olmalıdır, birbirini korumalıdır, her türlü tehlikeden, sıkıntıdan, dedikodudan, iftiradan korumalıdır. Herhangi biri sıkıntı duyduğunda, bir yerde sıkıntı geldiğinde ona örtü olmalıdır, ona elbise olmalıdır. Üşüdüğünde, günde, yani her konuda sıkıntı duyduğunda onun derdine derman olmalıdır. Bunu ne kadar genişletirsek genişletiriz artık ona göre anlamamız gerekir. Evet. Yanlışını söyleyeyim. Her ikisi içinde geçerli olan şey ikisi de birbirini gördüğü günde gönlü huzurla, sükunla dolmalıdır. Birbirlerinin yanında huzur bulmalıdır. Böyle olursa ikisi beraber Manevi olarak kazanmış olur. Manevi olarak kazanır. Evet. Efendim Nevşehir'den Zekeriya Yiğit. Kendisinin yani birkaç tane sorusu var efendim. Selamünaleyküm, Aleyküm. Sizi beğenerek izliyorum. Mürşidime bir sorum olacak. İnsanlar öldükten sonra günahı kadar yanıp tekrar cennete girecek diyorlar. Siz ise cehenneme giren ebedi cehennemde kalacak diyorsunuz. Cehennemde kalacak mı? Cennete girecek mi? Evet. Herhangi bir şey söylemekten Allah'a sığınırız. Din hakkında, ahiret hakkında, cennet hakkında, cehennem hakkında, Allah hakkında, Resulü hakkında, Kur'an hakkında, hayat hakkında, insan hakkında kendimizden bir şey söylemekten Allah'a sığınıyoruz. Allah neyi söylediyse biz onu söyleriz. Söz hakkı Allah'a aittir mülkünde, üzerimizde, söz söyleme hakkına sahip olan bir tek Allah'tır. Onun için Allah ne dediyse biz de O diyoruz ve O'nu söyleriz. Bunu Allah söylüyor. Cehennem içinde, cennet içinde. Hâledîne nefiha ebedâ buyurur. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. Cennete giden de, cehenneme giden de ebedidir. İkisi de ebedi olarak gidenler kalır. Elbette ki biz oradaki hayatı bilmiyoruz. Nasıl olduğunu bilmiyoruz. Gidince göreceğiz. Ama ebedidir. Mesela Resulullah Efendimiz buyurdu ki aleyhissalatü vesselam Müminler sırattan geçerken cehennem diyecek ki çabuk geçin imanınızın nuru ateşimi söndürüyor. Yani mümin nasıl cehenneme düşer? Cehenneme düşerse cehennem söner. Neden dolayı? İmanından dolayı, Allah'a olan sevgisinden dolayı cehennem diridir. Allah söylüyor, cehennem diridir. Daha yok midir cehennemler, cehennemlikler cehenneme atılınca? Eğer cehennem diri ise bir mümini nasıl yakabilir? Tam tersine, ateşi söner. Onun için Allah ayet kerime Allah cehennemi kafirlerle zalimler için hazırlamıştır dedi. Dolayısıyla kafir kendine zulmettiği için kafir olmuş, hem kafir, hem zalimdir. Zalim de hakikati örtüğü için kafir olmuş, yani zalim, hem zalim de kafirdir, kafir de zalimdir. Cehennem de zalimlerle kafirler içindir, müşrikler içindir, münafıklar içindir. Müminler için değil, haşa. Cehennem, Allah'ın gazap ettiği, ettiği kimselerin gittiği yerdir. Mümine cehennemi nasıl yakıştırırız? Kim yakıştırıyor? Mümin Allah'ın rızasını düşünmelidir. Allah'a, Rabbime biraz daha nasıl yakın olurum? Onun sevgisini nasıl biraz daha kazanırım? Rabbimin rızasını biraz daha nasıl kazanırım derdinde olmalıdır. Cehennemi düşünmesi doğru değildir. Bu mümine yakışan bir gönül hali değildir. Bir de mümini cehenneme göndereceksin. Orada yanacak bir daha cennete gidecek. Bir çıkmasın daha iyi. Allah'ın gazap ettiği, lanetlediği kulların kullarla beraber oraya gitmişse, o da onlardan olmuşsa, nasıl çıkar bir daha? Bununla beraber ayeti söyledim. Allah son nefeste herkesin gideceği yer bellidir dedi. Eğer o ölmek üzere olan, eğer kitabını sağından alacak ise cennetlikse, ona cennetliklerden, cennetten, Allah'tan selam vardır. Müjdelenir öyle ölür. Ölmeden önce bunu görür ve bunu, bu müjdeyi alır. Eğer ölen kitabri sorundan alacak cehennemlik biri ise ona da kaynar sudan ziyafet vardır dedi. Eğer ölen Allah'a yakın olan, mukarebundan biri ise hayırda yarışan biri ise o da ona da hemen ruhu reihan vardır dedi. Allah'ın nefediği ruhun hakikatine ermek buna beraber O Allah'ın nuru olup Allah'ın cemalini müşahede etmek vardır. Ne zaman? Daha ölmeden önce bu müjdeyi alır ve öyle ölür. Allah onu cennetle müjdelesin, bir de onu alsın cehenneme göndersin. Böyle bir şey olur mu? Allah adından dönmez. Allah onu cehennemle müjdelesin, sonra onu cehenneme koysun, bir de alsın cennete göndersin. Evet. Böyle bir inanış Kur'an'a ters, Allah'ın vahyine terstir. Efendim, devamlı ikinci sorum. Müslümanlar hep zulüm altında. Biz de her gün, her vakit, her dakika kardeşlerimize dua ediyoruz. Kafirlerin, kafirlerin zulmünden kurtar diye hocalarım cuma hutbesinde de dua ediyor. Duamız kabul olmuyor mu ki hep zulüm altında kalıyorlar? Güzel söylemiş. Duamız kabul olmuyor. Duanın kabul olabilmesi için Üç tane şart var diyoruz. Üç tane şart. Bu şartlardan bir tanesi eksik olursa o dua kabul olmaz. O dua huzura arz olunmaz. Nedir o üç şart? Dil ile, gönül ile, fiil ile yapılması gerekir duanın. Kabul görebilmesi için. Evet, dilimizde o duayı yapıyoruz. Bir de gönlümüzün o duayı yapması gerekir. Gönlümüzün yanması gerekir. Müminlerin, Müslümanların haline yarmamız gerekir. Bir de fiiliyle. Fiiliyle nasıl? Elimizden geleni yapmamız gerekir. Elimizden geleni yapmıyoruz. Kılımız kıpırdamıyor. Herhangi bir yardımda, destekte bulunmuyoruz. Gerektiğinde hakkı savunmuyoruz, hakikati savunmuyoruz. Haktan yana tavrımızı koymuyoruz. Bunun için herhangi bir şekilde bir fedakarlık yapmıyoruz. Sonra, Ya Rabbi böyle yap. Allah bunu yapmaz. Evet söyledik mesela yıllardır. Ne diyoruz? Ya Rabbi Filistine zulmettiğinden dolayı, kardeşlerimize zulmettiklerinden dolayı İsrail'i kahret diyoruz. Diyor muyuz? Söylüyoruz. Ama kahrolan İsrail'de, kahrolan biziz. Müslümanlardır. Niye? Duamız bize dua olarak geri gelir. Gerekeni yapmadığımız içindir bu. Elimizden geleni yapmadığımız içindir. Maddi olarak destekte bulunmadığımız içindir. Sadece duamız dilimizde. Allah lafla yapılan duayı kabul etmez. Kul bütün çabasını ortaya koyar, gayretini ortaya koyar, gerekeni yapar. Sonra ya Rabbi ben gerekeni yaptım. Evet, duamı kabul et, bana yardım et deyip kendisi işe koyulmalıydır. Millet aç olsun, perişan olsun, ya Rabbi onları doyur, onlara ikram et demek. Yanlış. Sen elinden geleni yap, ondan sonra bu duayı yap. Allah senin duanı reddetmez o zaman. Müminler bu şekilde dua ettikçe, dualarının kabul olmadığını görür. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Doymayan nefisten, fayda vermeyen elimden, kabul olmayan duadan sana sıkındırım ya Rabbi. Eğer kabul olmayan bir duayı yapıyorsak, Yanlış yapıyoruz. Rabbimize karşı edebe aykırı bir tavırda, bir duada bulunmuş oluyoruz demektir. Evet. Elimizden geleni yapacağız, ondan sonra duamızı yapacağız. Müminler ve Müslümanlar olarak. İlk yapmamız gereken burada duamız nedir? Ya Rabbi bizi bir ve beraber eyle deyip, gönlümüzü bütün mümin, Müslüman, hangi mezhepten, hangi meşrepten, tarikattan, hangi ülkeden, hangi renkten, hangi dilden olursa olsun gönlümüzü onlara açıp, onları kardeşimiz olarak görüp bilmemiz gerekir. Onları sevmemiz gerekir ki ilk duayı yapmış olalım. Kedimizi Müslümanlardan ayırıyoruz, İslam bizde diyoruz, din bizde diyoruz. Kim bizim gibi olursa Müslümandır değilse onu Müslüman olarak kabul etmiyoruz. Sonra Müslüman kardeşimiz diyoruz. Ne biçim kardeş, nasıl kardeştir bu? Ne buyurdu Resulullah Efendimiz Ali taratullah selam cennete giremezsiniz iman etmedikçe iman etmiş olmazsınız. Birbirinizi sevmedikçe. Birbirimizi seversek gönlümüz cennet olur. Dolayısıyla Allah duamızı da o gönülden sevdiklerimiz için yaptığımız duayı da duamızı da kabul eder. Evet sorun bizde. Sorun bizim imanımızda. Duamızda değil. Dua doğrudur, imanımızda sorun var birbirimizi sevemediğimiz için, kardeş olamadığımız için Allah'ın rahmeti bizim için tecelli etmiyor. Evet. Aynı şekilde mesela şu anda memleketin içinde bulunduğu bu sorun, bu sıkıntı herkes ne diyor? Ya Rabbi bu ateşe bir su dök. Orayı olmasın, sıkıntı olmasın, savaş olmasın. Kimse birbirini öldürmesin. Ağzını açsan öyle söylüyor. Ya Rabbi buna bir su dök. Allah su dökmez. Senin su dökmen gerekir. Sen bir elinden geleni yap bakalım. Kardeş olmak için, bir ve beraber olmak için. Sonra ya Rabbi su dök. Allah suyu senin elinle döker. Yardımı senin elinle yapar. O zulmü senin eline bertaraf eder. Yoksa lafla bunu söylemek hiçbir mana ifade etmez. Kabul olmayan bir duadır o. Efendim Nef şehrden Zekeriye Efendim bir soru daha olacak. Kabil Habil'i öldürünce başka yere gidiyor. Orada başka insanlar var mı? Evet. Orada başka insanlar yoktu Habil. E, Kabil, Kabil Habil'i öldürünce orayı terk etmek zorunda kalınca. Neden dolayı? Utancından dolayı. Yaptığı yanlıştan dolayı tek başına gitmiyor. Onunla beraber tabii eşi var, çocukları var. Başkaları da beraber geliyor. Öyle fazla önce uzağa gitmiyor. Sonra uzaklaşıyorlar. Çoğaldıkça uzaklaşıyorlar. Allah'a şükretmeyenler, nankör olanlar, Allah'a kul olmak istemeyenler onun yanına gidiyor. Evet. Efendim devamlı bir de nasıl zikir yapmalıyız ki Allah'ımıza daha yakın olalım. Sizi çok seviyoruz. Duanızı bekliyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah razı olsun. Nasıl zikir yapmalıyız? Zikri doğru anlamak gerekir. Allah Kur'an'a zikir diyor. Allah Allah demeye zikir diyor. İster Allah deyin, ister Rahman deyin. En güzel isimler Allah'ındır. Onlarla Allah'a dua edin. Dua zikir, namaz zikirdir. Bütün ibadetler zikirdir. Zikir hatırlamak demektir. Hatırladığını unutmamak demektir. Hatırladığını hatırda tutmak demektir. Allah'ın hesabını yaptığımızda Rabbim benden ne istiyor, nasıl istiyor, nasıl yapmamı seviyor dediğimiz her anda zikir halindeyiz, zikirdeyiz. Bir de dil ile zikir yapmak vardır. Dil ile yapılması gereken zikir nedir? El Esmaül Hüsna. Allah'ın isimleri. Hangi ismi kendimizde ektik görüyorsak o zikri yapmamız gerekir. Mesela diyelim ki kendimizi Cimri görüyoruz. Yapmamız gereken zikir hangisidir? Allah'ın Kerim ismidir. Allah'ın Vehhab ismidir. Allah'ın Rezak ismidir. Ya Rabbi sen Kerimsin. Sen vehapsın Bu isminle bana tecelli et. Halifen olarak, yeryüzündeki halifen olarak seni temsil edebileyim. Bu güzelliği bana ihsan et, ikram et. Senin sevgine layık olayım bu isimle beraber. Hangisini eksik görüyorsa öyle zikredebilir, zikreder etmelidir. Merhametini az görüyorsa Allah'ın Rahman ve Rahim ismini zikretmesi gerekir. Kendisini sabırsız görüyorsa, çabuk kızıyorsa Allah'ın Halim ismini zikretmesi gerekir. Evet böyle Allah'ın her bir ismini, esmasını zikredebilir. Buna beraber Allah ismi bütün esmayı içinde barındıran Allah'ın zat ismi olduğu için özellikle Allah ismini zikretmek gerekir. Bütün isimleri birden zikretmiş olur ama çok böyle derin bir eksiklik varsa o ismi de özel olarak evet, zikreder, edebilir. Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz.